Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki birkaç bölümümüzde, helal haramlar meselesine başlamıştık. E, haram nedir, onun tanımını yaptık. Helal nedir, onun tanımını yaptık. Onların kısımları, çeşitleri, hangi e, gerekçelere, hangi delillere dayandıklarını söylemiştik. Daha sonra da, ee, bu helal haramlarla ilgili, yani bütün helal haramlarla ilgili genel anlamda dikkate alacağımız bir takım ilke, esas ve ölçütler konusunu işlemeye başlamıştık. İlk iki bölümümüzde de e, bunlarla ilgili bazı ilkeleri, bazı esasları sizlerle e, bunlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine bu e, mese e, meselelerin, olayların, nesnelerin, davranışların helal mı olduğu, haram mı olduğu ya da bunların hangi ölçüde haram olduğu konularında bizlere ışık tutacak, bu konularda yapacağımız tespitler, yapacağımız yorumlarda bizlere yol gösterecek çok önemli bir ilke, çok önemli bir kural üzerinde durmak istiyoruz. O kuralda şudur: Zaruretler haramları mubah kılar kuralı. Şimdi bu çokça hani dilimize pelesenk ettiğimiz. Ve bizim fıkıh eserlerimizde de pek çok hükümleri hükümle ilgili olarak dile getirilen çarelerden bir tanesidir. Dolayısıyla çok hassas da bir konu olduğu için bunlarla ilgili genel prensipleri, genel bilgileri ve hükümleri kısaca da olsa açıklamakta yarar var. Daha önce pek çok bölümlerimizde söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın kulları için zorluk değil kolaylık dilediğini, Kimseye gücünden fazla yük yüklemediğini bildiren pek çok ayet mevcut idi. Yani Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bir ayet-i kerimede mealen Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmış buyurulmaktadır. Yine bir başka ayet-i kerimede yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül Allah sizin hakkınızda kolaylık ister. Zorluk istemez buyurulmaktadır. Yine bu bağlamda sıkça önümüze çıkan ve sıkça bize ışık tutan önemli ayetlerden bir tanesi de o جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ allah Allahu Teala din konusunda size hiçbir güçlük de yüklememiştir ayet-i kerimesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de değerli izleyenler gerek sözleri ve uygulamalarıyla ile e, gerekse tutum ve davranışlarıyla her zaman, e, her durumda e, kolaylığı teşvik etmiştir. Hatta e, rivayetlere göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatında iki durumla karşı karşıya geldiğinde genellikle kolay olan tarafı tercih etmiştir. Yani bu yönde pek çok rivayetler elimizde mevcuttur. E, hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Şüphesiz bu din kolaylık dinidir. Her kim dini zorlaştırırsa din ona galip geldiği dediği galip gelir dediği bazı hadislerinde de aşırıya gidenlerin helak olacağı ifade edilmektedir. Değerli izleyenler gerçekten de insan hayatı hepimizin bildiği gibi inişli çıkışlıdır. Her zaman normal olağan, olağan seyri içerisinde devam etmeyebilir insanın elinde olan olmayan sebeplerden dolayı kimi zaman e, hayatın farklı, e, farklı durumları, farklılık arz edebilir. İnsan hayatındaki bu değişikliklerin bir kısmı onun bazı yükümlülüklerine yerine getirmesi hususunda normalin üstünde bir meşakkate, bir sıkıntıya, bir darlığa da yol açmış olabilir. İşte bu durumlarda az önce söylediğim, ifade etmeye çalıştığım, Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerin ışığında diğimiz sıkıntı, meşakkat, zorluk ve yani bu gibi zorunluluk hallerinde normal zamanlarda geçerli olan bazı hükümlerden birazcık istisnalar yaparak bir takım kolaylıklar öngörmüştür. Belli ölçüde esneklikler göstermiştir. İşte bu gibi durumların bir kısmında bazı haramlar geçici olarak helale dönüşmekte. E, hatta yapılması gereken yani farz olan, vacip olan e, bazı e, yükümlülükler de düşmekte, e, ertelenmekte veya da hafif belli ölçüde hafiflemektedir. İşte bizim fıkıh da yani fıkıh usulünde bu özel sebeplerle kolaylaştırma esasına dayalı olarak meşru kılınan bu geçici hükümlere, yani bu hafifletmelere, bu e, efendim hatta bazı hükümlerin düşmesine, bu tür hükümlere ruhsat adını veriyoruz. Yani fıkıhta bunlara teknik bir terim olarak ruhsat adını veriyoruz. Ee, bunun karşılığında da aslında hani bu hafifletmelerden önce bir meşakkat, bir zorluk, bir darlık olmaksızın bu davranışlarımızın normal şartlar altındaki asli hükümlerine de azimet adı veriliyor. Demek ki burada iki tane kavramımız var: azimet ve ruhsat. Azimet normal bilinen İlkten konulan hükmü ifade ediyor. Ruhsat ise belli bir meşakkate, belli bir sıkıntıya, belli bir darlığa, belli özel sebeplere bağlı olarak hafifletilmiş daha e, özel hükmü ifade ediyor. Yani ruhsatı ifade ediyor, izni, müsamahayı ifade ediyor. Tabii ki dinimizde yani fıkıh eserlerinde çok geniş bir şekilde ele alınan bu konu e, dinimizde yani bu tür hükümler çok çeşitli sebeplere dayanabilir. Yani ruhsat bir, bir, bir konuda ruhsatın bulunması pek çok nedene dayanmış olabilir. Kimi zaman bu yolculuk hali olabilir. Kimi zaman bir hastalık hali olabilir. Kimi zaman da ihtiyaç ve zaruret hali olabilir. E, ve bunların bir ortak özelliği, hepsinin ortak özelliği normalin üzerinde bir meşakkatin, yani bir zorluğun, bir darlığın e, söz konusu olmasıdır. Tabii ki Değerli izleyenler, bunlar içerisinde hükümler konusu üzerinde, yani hükümler üzerinde en fazla etkili olanı zaruret konusudur. Ve günlük hayatımızda da sıkça bunu dile getirir. İşte zaruret bunu gerektiriyor. Zaruretten dolayı bu böyle oldu diye. Peki nedir bu zaruret? Fıkıh açısından en genel ve en yalın ifadesiyle zaruret, yani bir kişiyi dini yasakları ihlal etmekle karşı karşıya bırakan, ve ancak bu şekilde savuşturulabilen ciddi bir tehlike, sıkıntı ve mazeret halini ifade ediyor. Yani gerekirse yasakları ihlal etmeye kadar götürmeye yol açan, götüren ciddi bir sıkıntı ve meşakkat halini ifade ediyor. Peki nasıl bir sıkıntıdır? Yani dini hükümler elbette ki belli ölçüde meşakkat barındırırlar. Ama bu normalin çok çok üstünde bir meşakkadır. Öyle bir tehlike, öyle bir sıkıntıdır ki değerli izleyenler bu önlenemediği takdirde kişinin hem kendisi hem de başkasının gerek canı, gerek vücut bütünlüğü, namusu, nesebi, aklı, malı ya da bunlara tabi herhangi bir unsurlarından birisi Kesin ya da kesine yakın bir kanaatle e, tamamen kaybedilme, yani zayi olma, helak olma yahut da e, telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar görme e, tehlikesiyle, riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Yani bir şeye bir zaruret diyebilmemiz için hayati bir tehlikenin olması gerekir. Bu hayati tehlike canımızla ilgili olabilir, organlarımızla ilgili olabilir. E, malımızla, e, nesebimizle, e, aklımızla ve dinimizle ilgili olabilir ki bunlar dinimizin korumayı hedeflediği en temel değerlerdir değerli e, değerli izleyenler. İşte dinimiz değerli izleyenler gerekirse haram olan bir şeyi işleyerek e, veya farz vacip e, niteliğindeki bir şeyi terk ederek yani kişilerin e, bu tehlikeden bir şekilde kurtulmasını öngörüyor. E, aslında... Bir haramı işlemek önemli bir zarar. Çünkü haramlar Allah'ın kesin kat'i olarak yasakladığı ve yapanlar için de belli cezalar öngördüğü fiillerdir, nesnelerdir. Ama burada yani bu zaruret durumunda kişinin hayatının ya da bir uzvunun, bir organının telaf olması çok daha büyük bir zarara yol açacağından yine dinimizin benimsediği fıkıhta da formüle edilmiş bir takım kurallar gereği hafif olan zarar işlenmek suretiyle zararın daha büyüğünden e, bu şekilde kaçınılmış olmaktadır. Yani ehven-i şerreyn ihtiyar e, olunur, zarar izale edilir. Yani e, zararı ağımı def için e, zararı has ihtiyar olunur gibi hani bir takım kurallarımız var. Bu kurallar gereğince daha büyük zararları bertaraf etmek için daha küçük zararlara bu şekilde katlanılmış olmaktadır. Fıkıh eserlerimizde e, yer alan, e, yani bir e, örnek olarak, mesela yani sıkça gündeme getirilen bir örnek olarak hemen şunu söyleyebiliriz. Mesela bir kişi işte boğazda bir şey kaçmış olsa, bir yiyecek kaçmış olsa, o esnada da hemen onu e, attıracak, onu e, o tıkanıklığı giderecek, içecek bir şey bulamamış olsa, yakınında da işte alkollü bir şey bulunmuş olsa, ...onu içebilir. Buna müsaade edilmiştir o ölçüde. Aynı şekilde... E, ...şiddette açlık, açlığa maruz kalan bir kişi... ...yiyecek olarak... ...ancak haram bir gıda bulabiliyorsa... ...yani bu bir leş olabilir, yani murdar et olabilir, domuz eti olabilir. Ancak bu şekilde... ...haram yiyecekler bulabiliyorsa... ...yani o açlığını yiyecek ölçüde... ...bunlardan yiyebilir. İşte bunlar... Kaçınılmaz, çok büyük bir meşakkat, bir sıkıntı dolayısıyla dinimizin hafiflettiği ruhsatlara örnek olarak verilebilir. Bir başka örnek, mesela normal hallerde aslında haramla tedavi caiz değildir. Ama bir başka alternatif, helal yolla bir alternatif bulamadığımız durumlarda canı korumak önemli olduğu için insan hayatı korunması gereken en önemli değerlerden birisi olduğu için e, ...şifa vereceğine kanaat getirilen yani baskın kanaat olan bir haram maddeyle tedavi tedavi olunabilir. Yani bu şekilde. E, hata, hatta değerli izleyenler, İslam bilginleri aşırı açlığa maruz kalan bir kişinin... ...bu şekilde murdar et yahut da domuz eti yemeyip de yani kendisinin ölümüne helak olmasına... ...ya da bir organının zarar görmesine e, yol açacak e, durumda ise... E, günaha bile gireceğini e, ifade etmektedirler. Yani böyle bir durumda bu haram nesneleri alarak o hayatını idame ettirmekle yükümlüdür. Yani bu şekilde haram bile olmuş olsam, hayati bir tehlikeyi bertaraf etmezsem, kendi eliyle kendisini tehlikeye atmış olur ki, hani Kur'an-ı Kerim'de yani pek çok e, ayetlerde ifade edildiği gibi, insanın e, kendisini tehlikeye atması, yani bu şekilde kendisinin ölümüne yol açması yasaklanmıştır. Yani bu şekilde ruhsatlardan yararlanmak da yine dinimizin öngördüğü, tavsiye ettiği hatta emrettiği bir durum haline gelmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hani bunu biz yine yani bu zaruret durumlarında ruhsatla amel edebileceğimizi Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinden yine elde edebiliyoruz. Mesela bir ayet kerimede, aslında dört farklı ayette geçiyor da bunlardan bir tanesi bakkara Bakara suresinde Allahu Teala işte bu murdar etin kanın domuz etinin ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların haram olduğunu anlattıktan sonra yani onun devamında şöyle buyuruyor Femenil Dura gayra bagğın Vin fela İmailley in Allah'a kafurur <gülüyor> Rahim ama kim zorda kalırsa haksızlığa sapmadıkça ve sınırı da aşmadıkça yani hadde aşmadıkça kendisine günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Yani işte şu şu şu yiyecekleri yemeniz haramdır. Ama darda kalırsa bir insan zorunlu hallerde e, hadde aşmayı belli ölçülerde de aşmamak kaydıyla bunlardan yiyebileceğini ifade ediyor. Benzer bir ayette yani o dört ayetten bir diğerinde de yine Maide suresinde bu yer alıyor. Famen yatr fi mahmasatin gayri mutecanifin li ismin fe innal laha gafurun rahim buyruluyor. Kim açlıktan bunu alıp çaresiz kalırsa günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir buyruluyor. İşte bu ayetlerden yola çıkan, bunları delil olarak alan İslam bilginleri, fakihler bu konuyla ilgili şöyle e, genel bir kural ortaya koymuşlardır. اَدَّرُورَاتُ تُب۪يحُ mahzurat, Yani e, zaruretler, haramları, yasakları mubah kılar. Yani mecellenin ifadesiyle zaruretler memnu olan şeyleri e, mubah kılar. Yani demek ki bir şey zaruret çerçevesine e, gelmişse, yani zaruret sınırına gelmişse, oralarda e, bazı yasaklar helal hale gelmektedir. Peki bunun şartları ne? Yani bu nasıl belirleyeceğiz biz? Yani bir şeyin zaruret olduğunu nasıl anlayacağız? Tabii ki burada da belli ölçüler var. Yani herkes kendi kafasına göre işte burada zaruret var haramları işleyebilirim diyemez. Her şeyden önce bu zaruret durumunun dikkate alınabilmesi için bu haram işlenmeyip temel hükümlerde ısrar edilmesi durumunda telafisi mümkün olmayacak derecede ağır bir zararın ortaya çıkacağının kesinlik kazanmış olması lazım. Bir ayeti kerime de yine ifade ediliyor. Mesela bir imanla tasdik yönüyle kalbinde herhangi bir tereddüt bulunmakla beraber kendisine bir tehdit söz konusu olursa ve bu tehdidi de bertaraf edecek durumda değilse bir kişi sırf diliyle yani Allah'a inkar edebilir. Yani bu ayetle sabit olan bir şeydir. Yine aynı şekilde açlık veya tehdit sebebiyle hani murdar et veya domuz eti Yemek durumunda kalan ya da işte hacdayken daha önce de gördüğümüz gibi hastalıktan dolayı ihram yasaklarını ihlal etmek durumunda kalan kişi bu şekildedir. Yani bunlar bu şekilde haramı işleyerek ya da yapılması gereken bir şeyi yapmayarak bunlar bertaraf edilmediği takdirde kesin kaçınılmaz bir zararın, kaçınılmaz bir zararın meydana geleceği kesin olması gerekiyor. Neden buralarda bu şekilde zaruret hükümlerini işletiyoruz? Çünkü hayat hakkı her türlü hakkın başında geliyor ve diğer bütün hakların varlığı da bu hayatta hayatta olmaya bağlı olduğu için bu şekilde haram yolla bile olsa hayatta kalmanın öncelenmesi söz konusu oluyor. Peki burada hani zarurete göre amel edilmemesi durumunda diyoruz kesin bir zarar meydana gelecek. Peki bu kesinliği nereden anlayabiliriz? Tabii bu yani tecrübelerimizden anlayabiliriz. Yani bu tecrübelerimize göre kişide bir baskın kanaat yani bir kesinlik ya da bir baskın kanaatinin oluşması önemlidir. E, bu konularda işte vehim, vesvese ya dayalı olarak yani işte acaba olur mu, olmaz mı filan gibi e, böyle ikircikli durumlar dolayısıyla e, zaruret hasıl olmaz. Bu konuda ya kesin bir kanaat oluşması lazım, kesin bilgi oluşması lazım ya da kesine yakın bir zannı galibin bulunması şarttır. Bir başka önemli nokta yani bu zaruretin meydana gelmesi için eğer bu zaruret bir kişinin herhangi bir konuda bir başkasını tehdit etmesi, onun üzerinde cebir ve tazlikte bulunmasından kaynaklanıyorsa yani kişi bir tehdide maruz kaldığı için bir şeyi yapmak durumunda, bir haramı işlemek durumundaysa, burada bu tehdit eden kişinin durumu da önemlidir. Ee, bunu yapabilecek güçte olması lazım ve e, bu tehlikeyi bertaraf edebilecek, ona yardımcı olacak başka kişilerin bulunmaması lazım. Ayrıca herhangi bir tehdit değil, yani bunu e, bir, bir e, öldürmeyi ya da bir onu sakat bırakmayı içeren, ya da malına çok önemli bir zarar vermeyi içeren bir tehdit olması lazım. Yoksa işte bunu yapmazsan sana işte iki şamar atarım. iki işte şurada seni rezil ederim filan gibi hani böyle şeyler tehdit olarak kabul edilmez. Bu durumlarda zaruretler ortaya çıkmış olmaz. Bir başka şey yine bu zaruretle ilgili söylememiz gerek. Yani bunun oluşma şartlarıyla ilgili söylememiz gereken husus. Eğer ortada. Fiili bir tehlike söz konusu ise ee, ama bu tehlike başka bazı tedbirlerle bir şekilde bertaraf edilebiliyorsa, yani bu harama e, girmeden, haramı işlemeden, buna gerek olmadan bundan bu tehlikeden kurtul kurtulma imkanı varsa hemen ruhsat hükümlerine başvurmamak gerekir. Öncelikle bu alternatif başka e, tedbirleri, başka imkanları kullanmak gerekir. Ama bu imkanların tükendiği kesinlik kazanırsa ancak o zaman ruhsat hükümleri devreye girmiş olur. Mesela diyelim ki bir hastalığa dürçar olduk, maruz kaldık. Bu hastalığın belki haram maddeler içeren bir ilacı var. Ama aynı hastalığa şifa olacak, helal yolla şifa sağlayacak başka ilaçlarda bulunuyorsa... O zaman zaruret hükümleri devreye girmez, zaruret oluşmamış olur. Çünkü bizim öncelikle helal olan ilaç, ilaçlarla tedavi olmamız gerekiyor. Eğer o söz konusu olmazsa, yani onlarla tedavi imkanı yoksa ya da böyle bir ilaç yoksa ancak o zaman haram maddelerle tedavi yoluna başvurabiliriz. Bu da bir ruhsattır. Bu noktada yine bu zaruretin sınırlı sınırıyla ilgili de birkaç şey söylemekte yarar vardır değerli izleyenler. Ee, tamam bir konuda eğer kaçınılmaz bir zaruret ortaya çıkmışsa, eğer e, bir haramı işlememiz halinde ya da bir farzı terk etmediğimiz takdirde gerçekten hem sağlığımıza, hayatımıza, hem vücut bütünlüğümüze, hem de e, dinimiz, aklımız e, ve mallarımıza yönelik ciddi bir tehlike söz konusu ise, ee, o zaman bu e, haramları işleyebiliyoruz. Fakat bu haramlar sadece o tehlikeyi bertaraf edecek, o zarureti giderecek düzeyle sınırlıdır. Onun ötesine geçemez. Hani ayetlerde de hani gayra bağın ve la'adin deniliyor. Yani sınırı aşmamak, sapmamak üzere deniliyordu. O yüzden e, zaruret hali sadece bu zaruret hükmü, sadece zaruret miktarı ile sınırlıdır. Ondan öteye gidemez. Mesela zaruret halinde dinen yenilip içilmesi haram olan gıdalar ancak hayatta kalmayı mümkün kılacak ölçüde mübah olur. Mesela işte boğaz, boğazda bir nesne düğümlenmişse yani o lokmayı giderecek ölçüde bir alkol alınabilir. Onun dışında alınamaz. İşte bu sadece zaruretin sadece zaruretle zaruret miktarıyla sınırlı olduğunu anlatmak için Yine bizim e, fıkıhta çok önemli bir ilke, çok önemli bir kural e, mevcuttur. Fakihlerimiz bu böyle bir kural formüle etmişlerdir. Demişler ki: Ed darurat tukatları bir kaderihe. Yani zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur. Dolayısıyla değerli izleyenler, bir zarurete dayanan mubahlık hükmü ya da helallik serbestlik hükmü, o zarureti doğuran tehlikenin sona ermesiyle e, bu zarurette ortadan kalkmış olur ve haramlık ve yasaklık hükmü tekrar geri dönmüş olur. Hani Mecelle diye bizim çok önemli bir eserimiz var. Ee, orada pek çok kural, genel kurallar bulunmaktadır. Ee, oradaki kurallardan bir tanesi de şöyledir. Bir özür için caiz olan şey o özrün zevaliyle batıl olur. Yani bir özlem mebni, bir e, sıkıntıya, bir mazerete binaen caiz olan bir şey o özür ortadan kalktığı zaman e, bu da e, bu kuralda ortadan e, kalkmış olur. İslam e, hukukunda yani fıkıhta e, zaruretlerin haramları bu şekilde yani anlattığımız şekilde e, mübah kılacağı e, kesin temel bir ilke olarak kabul ediliyor. Ama e, anlattığımız şekilde yine bunlar da yine e, bu zaruret miktarıyla e, sınırlıdır. ...onu aşamaz. Bu noktada bir şey daha söyleyelim... ...yani bu bölümü kapatmadan önce. Tamam yani... ...zaruretler haram olan bazı şeyleri... E, mübah hale getirebilirler. Ama... ...eğer bu haramlar işlenirken... ...ya da e, bu şekilde... E, ...ruhsatlardan yararlanırken... ...bir başkasının hakkına tecavüz edilmişse... ...ya da bir başkasının hakkı e, söz konusu olmuşsa... Bu zaruret durumu onların hakkını iptal etmez. Mutlaka onların ödenmesi gerekir e, e, onların ödenmesi, tazmin edilmesi gerekir. Mesela bir kişi e, tehdit edilmişse ya da işte e, peşine bir düşman e, ya da e, efendim işte vahşi hayvan e, düşmüşse e, belki sığınmak için bir başkasının evine zorla girebilir, kapısını kırabilir ya da açlık dolayısıyla onun yiyeceğini alabilir. Ama e, bu zaruret hali geçtikten sonra mutlaka onu tazmin etmek gerekir. Çünkü şöyle bir e, kuralımız var bizim yine. E, ızdırar gayrın hakkını iptal etmez. Yani zaruret hali başkasının hakkını ortadan kaldırmaz. Mutlaka onların hakkının e, iade edilmesi, tazmin edilmesi, onlarla helalleşilmesi gerekir. Yani bu şekilde... Bu zaruretle ilgili bu bilgileri bu şekilde özetle, e, özetleyerek bu bölümümüzde tamamlamış olalım. İnşallah e, bir başka bölümümüzde e, yeni bir konuyla, yeni bir prensip ve ilkeyle devam etmiş oluruz. Bir sonraki bölümümüzde buluşmak e, umuduyla hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.